Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bu surenin ayetleri de her hakikati açıklayan kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Hakikat biz onu manasına akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı, bu sureyi vahyetmek suretiyle en güzel beyanı kısa olarak anlatacağız. Halbuki sen daha evvel bundan elbet haberdar olmayanlardandın. Bir vakit Yusuf babasına, babacığım demişti. Gerçek ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde edicilerdir. Babası Yakup dedi ki oğulcağızım, Rüyanı biraderlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni öylece rüyada gördüğün gibi beğenip seçecek, sana rüya tabirine ait bilgi verecek. Sana karşı da, Yakup hanedanına karşı da nimetlerini daha evvelden ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. And olsun ki Yusuf'un ve biraderlerinin haberlerinde onlara soranlar için nice ibretler vardır. Hani? Onlar o kardeşler şöyle demişlerdi. Yusuf'la biraderi babasının yanında muhakkak bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli bir cemaatiz. Babamız herhalde açık bir yanlışlık içindedir. Yusuf'u öldürün. Yahut onu uzak ve ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size münhasır olsun. Ve siz ondan sonra salih bir zümre olasınız. İçlerinden bir sözcü Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir koyunun dibine bırakın da bir yolcu kafiresinden biri onu yitik olarak alsın eğer. Mutlaka yapacaksanız bari böyle yapın dedi. Dediler ey babamız sen bize Yusuf'u neye inanmıyorsun? Halbuki biz onun elbet hayır hahlarıyız. Yarın onu bizimle beraber kıra gönderde, bol bol yesin oynasın. Şüphesiz biz onun koruyucularıyız. Dedi onu götürmeniz muhakkak ki beni tasaya düşürür. ''Siz kendisinden gafil, gafil bulunurken onu kurt gelip yemesinden korkarım.'' ''And olsun ki.'' dediler. ''Bizim kuvvetli bir cemaat olmamıza rağmen onu kurt yerse bu takdirde muhakkak biz de kusurana uğrayanlardan oluruz.'' Nihayet vaktaki onu götürdüler. Onu kuyunun dibine bırakmayı el birlik kararlaştırdılar. Biz de kendisine and olsun ki sen onlara hiç farkında değillerken bir gün bu işlerini haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlaya ağlaya babalarına geldiler. Ey babamız dediler. Hakikaten biz gittik yarış edecektik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Biz doğru söyleyenler olsak da biliyoruz ki sen bize inanıcı değilsin. Bir de üstüne yalan bir kan bulaştırılmış olan gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki hayır. Nefislerinin sizi aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınılacak... ''Ancak Allah'tır.'' Bir yolcu kafilesi gelip sakalarını kuyu başına yolladılar. O da kovasını saldı. ''Aa müjde'' dedi. ''İşte bir civan.'' Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. Allah ise ne yapacaklarını pek âlâ idi. Onu değersiz bir bahaya birkaç dirheme sattılar... Onlar bunun hakkında rağbetsizdiler. Onu satın alan bir Mısırlı karısına dedi ki, ''Bunun makamını indimizde şerefli tut. Umulur ki bize faydası olur. Yahut onu evlat ediniriz. İşte Yusuf'u böylece Arzı Mısır'da yerleştirdik ve ona rüyaların tabirini öğrettik. Allah emrinde hakim, ve galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O tam erginlik çağına girince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte iyi hareket eden insanları biz böyle mükafatlandırırız. Onun bulunduğu evdeki kadın onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve sana söylüyorum beri gel dedi. O ise Allah'a sığınırım. Doğrusu o benim efendimdir. O bana güzel bir mevki vermiştir. Hakikat şudur ki zalimler asla felah bulmaz dedi. O kadın and olsun ona niyeti kurmuştu. Eğer Rabbinin bürhanını görmemiş olsaydı belki Yusuf da onu kastetmiş gitmişti. İşte biz ondan fenalı ve fuhşu bertaraf edelim diye böyle bürhan gönderdik. Çünkü o taatte İhlasa Erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. O kadın bunun gömleğini arkasından boylu boyunca yırttı. Kapının yanında kadının efendisine rast geldiler. Kadın dedi ki zevcene kötülük etmek isteyenin cezası zinana atılmaktan yahut açıklı bir asaptan başka ne olabilir? Yusuf o kendisi dedi. Benim nefsimden murat almak istedi. Onun, kadının yakınlarından biri şahitte şehadet etti ki, eğer gömleği önünden yırtıldıysa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği arkadan yırtıldıysa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyicilerdendir. Vaktaki zevci, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. Şüphesiz ki bu sizin, siz kadınların fendinizdendir. Çünkü sizin fendiniz büyüktür, dedi. Yusuf, sen bundan, bu meseleyi söylemekten vazgeç ey kadın. Sen de günahına istiğfar et. Çünkü sen cidden günahkarlardan oldun. Şehirdeki bir kısım kadınlar, Aziz'in karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Sevgi yüreğinin zarına işlemiş. Görüyoruz ki o muhakkak apaçık bir sapıklıktadır dediler. Vaktaki kadın onların gizliden gizliye yaptıkları dedikoduları işitti. Kendilerine davetçi yolladı. Onlar için rahatça yaslanacak bir yer bir de sofra hazırladı. Onlardan her birine birer bıçak verdi. Yusuf'a çık karşılarına dedi. Şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar. Hayranlıklarından ellerini kestiler ve dediler ki Allah'ı temzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu çok şerefli bir melekten başkası değildir. Kadın dedi işte beni kendisi hakkında ayıpladığınız şu gördüğünüz zattır. an ederim. Onun nefsinden ben murat istedim de o namuskarlık gösterip reddetti. Yemin ederim eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa her halde zindana atılacak ve her halde zillete uğrayanlardan olacaktır. Yusuf dedi ey Rabbim. Zindan bana, bunların davet ede geldikleri şeyi irtikap etmekten daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleden cahillerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden savdı. Çünkü o hakkıyla işitenin her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra, bütün o delilleri gördüklerinin ardından mutlaka onu bir zamana kadar zindana atmaları reyi onlara sahip oldu. Onunla beraber. Zindana iki de delikanlı girdi. Bunlardan biri ben rüyamda kendimi şarap, üzüm sıkıyor gördüm dedi. Öbürü de ben de rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor. Kuşlarda ondan kekeleyip yiyor gördüm dedi. Bize bunun tabirini haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Dedi ki, size rızıklanacağınız bir taam gelecek oldu mu? Ben muhakkak onun ne olduğunu size daha gelmezden evvel haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben Allah'a inanmaz bir kavmin dinini ki onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir, terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak tutmamız bizim için doğru olmaz. Bu tevhid bize ve insanlara Allah'ın lütfu inayetindendir. Fakat insanların çoğu buna karşı şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Darmadağınık birçok düzme ilahlar mı daha hayırlıdır? Yoksa hepsine ve her şeye galip kahhar olan bir tek Allah mı? Sizin onu bırakıp taptıklarınızın, kendinizin ve atalarınızın tatmış oldukları kuru atlardan başkası değildir. Allah! Bunlara hiçbir bürhan indirmemiştir. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. O kendisinden gayriye ibadet etmemenizi emir eylemiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince biriniz efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılıp tepesinden kuşlar yiyecektir. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele böylece olup bitmiştir. Bu ikisinden kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, Beni efendinin yanında an. Fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı. Bir gün Mısır padişahı dedi ki, ben rüyamda yedi ineğin yemekte olduğu yedi semiz inekle yedi yeşil başak ve diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, kahinler, eğer rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da halledin dedi. Onlar da dediler ki: "Bunlar karma karışık ve yalancı düşlerdir." Biz böyle düşlerin tabirini bilici kimseler değiliz. Zindandaki iki arkadaştan kurtulanı nice zaman sonra Yusuf'u hatırladı da dedi ki, ben size onun tabirini haber vereyim, hemen beni gönderin. Zindana gidip Yusuf, ey çok doğru sözlü dedi. Kendisini yedi inek yemekte olan yedi semiz inekle, Yedi yeşil ve diğer yedi kuru başak hakkında bize bir fetva ver. Ümit ederim ki insanlara isabetli cevabınızla dönerim. Belki bu suretle onlar senin yüce kadrini bilirler. Yusuf dedi yedi sene adetiniz vecih ile ekin ekin. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç olmak üzere biçliklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Tohumluk için saklayacağınızdan az bir miktar hariç olmak üzere önceden biriktirdiklerinizi yiyip götürecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki insanlar onda yani o zaman yağmura kavuşturulacak ve o anda sıkıp sağacaklar. Bunu duyan padişah dedi ki, onu Yusuf'u bana getirin. Bunun üzerine ona elçi gelince, efendine dön de ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Kendisine sor. Şüphe yok ki, benim Rabbim onların fendini hakkıyla bilicidir dedi. Padişah o kadınları toplayıp dedi, Yusuf'un nefsinden kam almak istediğiniz zaman ne halde idiniz? Kadınlar haşa dediler. Allah için biz onun üstünde bir fenalık bilmedik. Aziz'in karısı da şöyle dedi. Şimdi hak meydana çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istedim. O ise şeksiz şüphesiz doğru söyleyenlerdendir. Elçi gidip de Yusuf'a bu kat'i itirafı naklettikten sonra o dedi ki benim bu iyi tarafa lüzum görüşüm, azizin gıyabında kendisine hakikaten hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini hiç şüphesiz muvaffakiyete erdirmeyeceğini onunla bilmesi içindi. Bununla beraber ben nefsimi tebriye etmem. Çünkü nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir muhakkak. Merki Rabbimin esirgemiş bulunduğu bir nefis ola siira Rabbim çok yarlıgayıcı çok esirgeyicidir. Padişah getirin onu bana dedi. Onu kendime has bir müsteşar edineyim. Onunla konuşunca da şöyle dedi: Sen bugünden itibaren bizim nezdimizde mühim bir mevki sahibisin, emin bir müsteşarsın. Yusuf, beni memleketin hazineleri üzerine memur et. Çünkü ben onları iyice korumaya muhtedirim. Bütün tasarruf şekillerini de bilenim, dedi. İşte o yerde Yusuf'a kudret ve şeref verdik. O, o yerden. Neresini dilerse orada konaklardı. Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz. İyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de takvada devam edenlere has olan ahiret mükafatı ise elbet daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar ise kendisini tanımıyorlardı. Vaktaki Yusuf onların zahire Yüklerini hazırladı. Dedi ki, bana baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size hiçbir kile yok. Beyhude bana yaklaşmayın. Dediler. Onu babasından istemeye çalışırız ve herhalde bunu yaparız. Yusuf uşaklarına sermayelerini yüklerinin içine koyuverin. Olur ki ailelerine avdet ettikleri zaman bunun farkına varırlar da belki yine buraya dönerler demişti. Bu suretle. Babalarına döndükleri zaman ey babamız dediler. Bizden ölçek men olundu. Bu sefer kardeşimizi de bizimle beraber yolla da ölçek alalım. Biz herhalde onu muhafaza edicileriz. Yakup dedi, ben onu size inanır mıyım? Meğer ki daha evvel kardeşi Yusuf'u inandığım gibi ola. Allah en hayırlı koruyucudur. O esirgeyicilerin de esirgeyicisidir. Metalarını, zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri gönderilmiş buldular. Ey babamız dediler. Daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize iade edilmiş. Biz onunla tekrar ailemize zahire getiririz. Kardeşimizi koruruz. Bir deve yükü zahirede artırırız. Bu seferki aldığımız az bir ölçektir. Bizi idare etmez. Yakup etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmanız müstesna. Onu bana behemahal getireceğinize dair Allah'tan bana sağlam bir taahhud verilinceye kadar onu sizinle beraber kabil değil göndermem dedi. Artık ona babalarına teminatlarını verince o da Allah benim ve sizin bu dediklerimize vekil şahit olsun dedi. Hareketleri esnasında da şunu söyledi oğullarım. Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber ben bu sözümle Allah'ın kazasından hiçbir şeyi sizden gideremem. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben ancak ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalınız ona güvenip dayanmalıdır. ki onlar Mısır'a babalarının kendilerine emrettiği vecih ile girdiler. Bu, Allah'ın kazasından hiçbir şeyi onlardan gidermedi. Sadece Yakup'un nefsindeki dileği meydana çıkarmış oldu. Şüphe yok ki, Yakup kendisini vahiy ile öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu sır kaderi bilmezler. Biraderler Yusuf'un huzuruna girince o, ''Kardeşini kendi yanına aldı. Ben senin hakiki kardeşinim. Onların geçmişte hakkımızda yapmış olduklarına tasalanma.'' dedi. Vaktaki Yusuf onların zahiri yüklerini hazırladı. Su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir münadi arkalarından şöyle bağırdı. ''Ey kafile durun, siz şeksiz şüphesiz hırsızlarsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Padişahın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var. Ben de buna kefilim.'' Yakup oğulları, ''Allah Allah, hüviyetimizi, ahlakımızı siz de öğrenmişsinizdir. Biz bu yere andolsun ki fesat çıkartmak için gelmedik.'' Hırsız kimseler de değiliz biz, dediler. Şimdi, dediler, yalancılar iseniz çalanın cezası nedir? Onun cezası yükünde hırsızlık, mal bulunan kimsenin kendisidir. İşte o kimse şahsen bunun cezasıdır. Biz memleketimizde zalimleri, hırsızları böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin kabından evvel, onların kaplarını aramaya başladı. Nihayet onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz. Yusuf için böyle bir tedbir kullandık. Yoksa o padişahın dinine göre kardeşini esir olarak tutabilecek değildi. Meğer ki Allah'ın iradesi ile ola biz kimi dilersek onu nice derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır dediler eğer o çalmış bulunuyorsa onun daha evvel bir kardeşi de çalmıştı o vakit Yusuf bu sözü içinde gizledi bunun hakikatını onlara açıklamadı kendi kendine dedi ki sizin durumunuz daha kötüdür Allah sizin anlatmakta olduğunuzun mahiyetini çok iyi bilendir ey asiz dediler hakikat bunun ihtiyar bir babası var bina onun yerine bizden birimizi alıkoy, seni muhakkak iyilik edenlerden görüyoruz. Eşyamızı nezdinizde bulduğumuz kimseden başkasını yakalamamızdan Allah'a sığınırız. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerdeniz demektir, dedi. ki artık ondan ümitlerini kestiler, fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki babanızın sizden Allah adıyla teminat almış olduğunu daha evvelde Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmediniz mi? Artık ben ya babam bana izin verinceye yahut benim için Allah hükmedinceye kadar buradan katiyen ayrılmam o hakimlerin hayırlısıdır. Siz dönün babanıza da deyin ki ey pederimiz. Oğlum inan ki zahiri emre nazaran hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik yapmadık. Gaybın bekçileri de değildik. İstersen içinde bulunduğumuz ve döndüğümüz şehir yani Mısır ahalisine de aralarında geldiğimiz kervana da sor. Biz şeksiz şüphesiz doğru söyleyicileriz. Geldiler aynı sözü söylediler. Bunun üzerine Yakup dedi ki, hayır sizi nefisleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir. Hakikat şudur ki her şeyi bilen, yegane hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur. Yakup onlardan yüz çevirdi. Ey Yusuf'un üstünde titreyen tasam gel. Şimdi tam senin gelme zamanıdır dedi. Ve hüznü kederinden iki gözüne ak düştü. Bununla beraber o artık gamını tamamen yutmakta idi. Dediler ki hala Yusuf'u anıp duruyorsun. An ki sonunda yekederinden hastalanıp eriyeceksin yahut helake uğrayanlardan olacaksın Yakup da ben tasam kederimi mahzunluğumu yalnız Allah'a şikayet ediyorum ben Allah tarafından sizin bilmeyeceğiniz nice şeyleri de biliyorum dedi oğullarım gidin Yusuf'la kardeşinden bütün duygularınızla bir haber arayın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Zira hakikat şudur ki kafirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları tekrar Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman dediler ki ey aziz bizi de ailemizi de darlık bastı. Pek ehemmiyetsiz bir sermaye ile geldik bize. Yine tam ölçek ver. Hakkımızda ayrıca Lütufkarlık da et. Zira Allah lütufkarları mükafatlandırır. Yusuf şöyle dedi. Siz henüz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Aa, sen sen sahih Yusuf musun dediler. O da ben dedi. Yusuf'um. Bu da kardeşim Allah bize selamet ve kerametle lütfetti. Zira hakikat şudur ki kim Allah'tan korkar, belalara katlanırsa herhalde Allah iyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmez. Kardeşleri Allah'a yemin ederiz. Allah seni hakikaten bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana yaptığımız harekette suçlu idik dediler. Yusuf'u da Size dedi, bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Sizi Allah yarlıkasın. O esirgeyicilerden daha esirgeyicidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. İyice görür bir hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Vaktaki kafile Mısır'dan ayrıldı. Öteden babaları Yakup dedi ki, bana bunak demezseniz inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Yanındakiler dediler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski yanlışlığında berdevamsın. Fakat müjdeci gelip de onu Yakub'un yüzüne koydu o da. Derhal yeni baştan görür bir hale geldiği zaman dedi ki ben size bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan muhakkak biliyorum demedim mi? Mısır'dan gelen evlatları dediler, Ey pederimiz, bizim için günahlarımıza istiğfar ediver. Biz hakikaten suçlular idik. Yakup, sizin için Rabbime sonra istiğfar ederim. Hakikat şudur ki, O çok yargıayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Sonra vaktaki onlar Yusuf'un nezdine girdiler. O babasını ve anasını kucakladı, yanına aldı ve Allah'ın iradesiyle hepiniz emin emin Mısır şehrine girin dedi. Babasını ve anasını tahtının üstüne çıkarıp oturttu. Hepsi onun için, ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babam işte bu evvelce gördüğüm rüyanın tahkukudur. Gerçek. Rabbim onu doğru çıkardı. Bana iyilik etti. Çünkü benizinden dan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dileyeceği şeyleri çok güzel, çok ince tedbir edendir hakkıyla bilen, tam hikmet sahibi olan O'dur. Ya Rab, sen bana mülkü saltanat verdin ve sözlerin tevilini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da, ahirette de benim yârimsin. Benim canımı Müslüman olarak al, beni salihler zümresine kat. Habibim, bu kıssa sana vahy ede geldiğimiz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 O Kur'an, alemlere nasihattan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini ve kemal-i kudretini ispat eden nice ayetler, nişaneler vardır ki, insanlar bunlardan yüz çevirici olarak üstüne basar, geçerler. Onların çoğu Allah'a iman etmez. İlla Allah'a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 Körü körüne değil, bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Senden evvel peygamber olarak gönderdiklerimiz başka değil. Senin gibi şehirler halkından kendilerine vahyeder olduğumuz erkek adamlardı. Acaba? Müşrikler kendilerinden evvelkilerin akibeti nice olduğunu görmeleri için hiç de yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Ahiret yurdu şirkten ve günahlardan sakınanlar için elbet daha hayırlıdır. Siz ey müşrikler hala akıllanmayacak mısınız? Hatta o peygamberler kavimlerinin imanından ümitlerini kesip de Onların vaat edildikleri nusret ilahi hususunda muhakkak yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada onların nusretimiz yetişip gelmiş. Biz kimi dilersek, o yani peygamberler ve tabileri kurtuluşa erdirilmiştir. Günahkarlar güruhundan ise azabımız asla döndürülmeyecektir. Ant olsun.